Onu da söyleyeceğim ama hı hı. bir konferanstan çıktım hı hı. bundan dört yıl önce hı hı. 150 genç dinliyordu çok da iyi dediler yani hakkını yemeyeyim aradan 8-10'u ayrıldı dışarıda ağaç dibinde son bir vedalaşma esnasında içlerinden biri de canhuraş bir gayretle gözleri ışıl ışıl şu suali sordu hocam ezber nasıl yapılır?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 Dikkatimi çekti. Ne arıyor bu diye baktım etrafıma. Delikanlı bizimle resim çektirmek için bir organizasyona kaptırmış. İşte Hayat Hoca burada çekilelim falan. Evet. Organizasyonda başarılı oldu. Çaktım aktı resimler çekildi. <gülüyor> Tabi o dağıldı. Bu arada ben kestim. Kestiğimin de farkında değil. Hmm. Aradan 30 saniye geçti. Nerede kaldım dedim. Afalladı. Ne sormuştun?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 İşte ezber böyle yapılmaz. Yapamayan böyle yapamıyor. Dikkatimiz dağlık, dağınık. Buna eskiler eli işte gözü oynaşta ya da eli tencerede gözü pencerede diye mizahi yaklaşırlardı. Mürekkep yalamış olanlar dilbeyar, destvekar, <gülüyor> el işte gözü oynaşta falan gibi